Şey? bismillah velhamdülillah assalatu vesselamu ne arasulallah el saniye ikinci alıştırma ikra ve kutub oku ve yaz halidun lehub nani ve bintani halidun lehub nani ve bintani buradaki halit lehudaki hu zamirinin kullanılabilmesi için getirilen e, o huunun dönü, dönüp dolaşıp racı olacakken sen döneceğe asıl açık isimdir. Ne demek? Şu halet var ya halit ha işte onun iki tane oğlu iki tane kızı var veya direkt Hu yerine halde koyup, halid koyup halidin iki oğlu ve iki kızı vardır diye tercüme edebileceğimizi daha önce söylemiştik. Evet. Değil mi? Evet. evet. Halidin İbnani ve bin tane iki oğlu ve iki kızı vardır i̇bn kelimesinin hemze semze-i olduğu için burada okunmadı gene. İkinci e, soru, ikinci cümle daha doğrusu, soru yok burada. Fîhâzel beyti gûrfetâni kebiretani. Bu evde iki büyük oda vardır. Gûrfetâni <gülüyor> asıl kelime mevsuf sıfatlanan. Onun bir sıfatı geldi. Büyük. O da ona uygun olarak müsenna geldi. Orayı dikkat edin. Evet. Fatıma tu leha tıflani sagirani Fatıma'nın iki küçük çocuğu vardır. Tıflani sagirani Mala kadın kız çocuğu ve küçük erkek çocuğu için aynı mı Li <gülüyor> aynani ve uzunani ve yedani ve recilani Elhamdülillah <gülüyor> ben <gülüyor> yani ya Benim iki gözüm iki kulağım, iki elim ve iki ayağım vardır <gülüyor> li aynani aynunun müsenası aynani uzunun müsenası uzunani yedunun müsenası yedani recilunun müsenası recilani tamam yaşıyoruz fi hazel hay medresetani bu mahallede iki okul var Hay, Hayyun, el Hayyun, mahalle. Buradaki manası. Yoksa Hayyun başka maniyalar da var. Haydır demek mesela, ayakta olan diri demek. Yaşayan hayat sahibi demek gibi. <gülüyor> <gülüyor> salatun fecri rek atani. Fajr, sabah, namazı at. sabah namazı iki rekattır. salatun fecri rek atani. Rech a tunrec atani. El beytu şey özür dilerim. Lil beyti miftahani. Evin iki anahtarı var. Li anüce ile kullanmış haber dikkat edin. Dolayısıyla bu haber mübtedadan önce girecek. Miftahani lil beyt olmaz. Lil beyti miftahani. Evin iki anahtarı vardır. Limen hatanil ve bu iki inek kimin? <gülüyor> Huma lil fellahi, o ikisi çiftçinindir. Ehadan tabibani min İngiltera, bu iki doktor İngiltereden mi? La hume min Fransa, hayır o ikisi Fransa'dandır. Fi garietyi mescidani sığırani. Köyümde iki küçük mescit vardır. Mescidani mevsuf Sagirani'nin sıfatı. Dolayısıyla adette birbirine uymak zorunda. Sıfat mevsufuna dört derde uymak zorundaydı. Aynen. Evet. es üçüncü alıştırma. İkrail emsiletel atiyete sümme fil feraghi fi ma'yili, temyizan li kem vatbit ahirahu fil feraghi fi ma'yili, temyizan temyizan birinciye hareket ikinciye met temyizan li kem Li kem vad bit ahirehu. Burada sunmeye kadar bir cümle, ondan sonra kemden sonraki vava kadar ikinci cümle, vavdan sonra üçüncü cümle. Kemden sonraki vova. Evet. Birinci cümleye sunmeye kadar olan cümleyi tercüme edelim. Gelen misalleri oku. Sonra gelen şeylerde boşluğa. Kem için bir temyiz koy. Dağ koy. Fil boşluğa. Fimayili gelen şeylerde. Ne koy? Temyizen. Temyiz koy. Ne için? Likem. Kem için. Keme ait bir temyiz koy. Boşluğa. Demek de... Boşluk. Ve ahire hu'daki hu zamiri temyize gider. Temyizin sonunu harekele. Temyizin sonunu harekele vabit sonunu onun sonunu yani temizin sonunu harekele. vabit harekele. işaretle harekele. <gülüyor> Misaller kem uhten leke. Senin kaç kız kardeşin var? Kaç temizi kaçın yani kemin temizi e, gayri akil değil de akil olduğu için niye haricen kullandık? Leke dedik. Kem galemen indeke kaç kalemin var? Kemin temyizi gayri akil olduğu için indeyi kullandık. Kem sebbureten fil camiyati Kem fil camiyatı öyleyse Üniversitede kaç otomobil var? burada fi harcayla kullanım geldi. Dikkat edin. Hepsi altları çizil olan e, kelimelerin hepsi temizdir. Kemin temizidir. Kemin temizliği nasıldı? Müfred, nekire ne ve mensup. mensup. Evet. Ne, ne iş yapardı? O kemdeki kapalılığı, mübhemliği giderirdi, açardı. Evet. Şimdi aşağıda 8 tane soru var. Hepsi kemden sonraki boşluklara konulacak bir temiz istiyor. O temizleri siz cümledeki gelişine göre uygun bir şekilde koyacaksınız. Örnek kem indeke. Ayyem, kitabı. Kitaben, kitabı. kalemen, defteren değil mi? Seyyareten. Değil mi? Evet. İkincisi kem leke. Muhtanı kullanmayın. Muhtanı yukarıda var. Ammen. Ehan. Ammen. Amen. Ammeten. Değil mi? Ha. Baban kaç baban var diye sorulmaz. Ayıp olur. <gülüyor> <gülüyor> Amcasınız böyle kalmasınız. <gülüyor> Kem fihade şari'i. Bu caddede kaç tane bir şey var? <gülüyor> <gülüyor> Findukan. <gülüyor> Hiç var Evet. Diğerlerinde ben okuyayım. Siz inşallah yapın. Kem fi gariyetike Köyünde kaç bir şey var? Kem fi faslikum. Sınıfınızda kaç bir şey var? Kem seneti Senede kaç bir şey var? Kem lidderraceti Eee Otomobilin, şey bisikletin kaç bir şey var? Kem fi gurfetike. Odan da kaç şey var? <gülüyor> Erabı er 5 dördüncü alıştırma. Havilil müptede e pi minel cümelil atiyeti ile ila müsenna. Gelen cümlelerden hepsinde müptdahi ceme değil de müsennaya <musennlaresomic> çevir. Şimdi ya da hep ceme çeviriyoruz. Misal, hada kitabun müsennası, hadanı kitabani, hada kalemın Hatani, kalemani. Ha zihi mistaratun. Hatani. Devam. Mistaratani. Müennesi olduğu için hatani. Evet. Ha müennesi. Hatani. Mistaratan ne? Mistaratani, mistaratun jetvel demek. Ha zihide mi çeviriyor bu de müsennası var ya ikili yani. Hazihi müfret için kullanılır. Hahtani sonun müsennasıdır. İki tane. Bu iki demek. Evet. Diğerlerini okuyup geçiyorum. Ha talibun bu öğrencidir. Hazihi talibetün bu bayan öğrencidir. Hazir raculum dersun bu adam öğretmendir. Hadiz Talibu Minal Hindi, bu Hindistan'dan bir öğrencidir. Öyle Bu öğrenci Hindistan'dan. Maşallah, güzel. <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> bu öğrenci Hindistan'dandır. Bu öğrenci. Niye? <gülüyor> İsmi şahitten sonra bedeli. bedeli geldi. Marife bir isim geldi. Güzel. Hadiz Saatü Minal Yabani, bu saat Japonya'dandır. Hadiz Seyyaratu Seyyaratu Lil müdiri bu otomobil müdüründür. Limen hadel miftahu. Bu anahtar kimindir? Limen hadihil mil agatü. Bu kaşık kimindir? Evet. El beşinci alıştırma. İkra il kelimatil atiye te. Vektub ha me'adapt eva ha. Kelimettil Kelime atiyete Cem Müzekker Salim'in Nasb hali kesrailidir Osman'cığım Orada nasb halinde çünkü Mef'ul Değil mi? Ekrafil'in mef'ulu Oku ne oku? Kelimeleri oku Mesut, nasb Mensuptur değil mi? Öyle değil mi? Mensuptur değil mi? Tamam <gülüyor> Bir şey daha söyledim orayı kaçırdın herhalde sen. Cem müennez salimlerin nasp hali kesra iledir. cem salimlerin nasp ve cer hali hatta ikisi de ortak kesradır. Evet. Gelin kelimeleri oku ve onların sonlarını işaretlemekle beraber onları yaz. Yaz. Defterinize yazacaksınız. Evet. Evet kelä ba h kilaban hemen kilaba anne selba kilaban olmaz mı? ha kilaban olmaz diyor bunu ya işte arkadaşlar niye kırıyor Olmadı, olmaz <gülüyor> <Olmadı. gülüyor> idamda şey yok mes yok Kilabın zaten Cemi onun Cemi'nin sen nasıl olur mu? Değil mi? Evet. Kelbani olacak. Mektebani, kamisani, ehevvani, mindilani, mistaratani, huhtani, imraetani. En yani sonuncuyu temrime eder misin? Senden nasıl i̇şte. iş? İki, İki kadın demek. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Es-sadis 6. alıştırma Sennil kelimatil atiyete Senni Müsenna yap. Neyi? Gelen kelimeleri müsenna yap. Sennil kelimatil atiyete Seyyaratün Tabibetün, veledün Lugatün, sadigun Tacirun, milagatün Müderrisun, babun ismun Hada hâdehi Hepsi sizin müsenna yapabileceğiniz kelimeler. Bütün müfretleri zaten siz müsenna yapabilirsiniz. Anladım. Anladım. El kelimatul cedîdetü El kelimatü gayra akil cem bir kelime. Değil mi? Onun sıfatı ise müfret mühennest geldi. El cedîdetü Dikkat ettiniz mi? Evet. Yeni kelimeler. Kem kaç tane ne kadar anlamına istifam edat olarak gördük. Bunun bir de haberiyesi var. Kemil haberiye. O da nice manasına, kaç tane manasına haber verme, büyütme. olayı e, bir anlatım tarzı. Ben sen gibi kaç tane adam gördüm. Bu da soru değil de niceleme. Evet, haberiye deriz ona iki şekilde kullanılır bizim gördüğümüz sadece istifam. soru edatı Gideyim. El ayidu bayram acelet el acele uha oha tekerlek El hayyu cem'uhu ahyaun mahalle parçada mahalle olarak gördük. Er riyalu cemuhu rialatun rial para birimi errak atü cemuha rak rakaatun rekat namazlardaki her bir bölüm el mistaratü cemuha mesatiru çizgi aleti cetvel cemiyse gayrimasarlar evet cemul cami sıhhi olduğu için tam orta arifi met Hadi.